Hoş geldiniz. Önce sağlık başlıyor. Bugün e, Selim Hocamız programa katılamayacak toplantısı nedeniyle. Ben değerli konuğumla birlikte e, programı e, sürdüreceğim. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum size. E, konuğum e, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah. E, Doktor Alper Aktaş. Şimdi e, tabii plastik cerrahi olunca biliyorum e, son estetik trendler ama... Ee, biz o estetik trendleri Alper'le bir 5 dakika konuşabileceğiz. Çünkü farklı farklı sorunlar var. Ee, onları konuşarak başlamak istiyoruz. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk Ayşe. Bir merhabalar. Sen tekrar bir program yapmak çok keyifli ve çok onurlu bir şey. Çok teşekkür ederim. Tamsun nasıl? Ee, kapalı. yani kurşuni bir hava var. Öyle deniyor ya şiirsel anlamda kurşuni bir havada. Ama Samsun'un bu havasını bile seviyorum ben açıkçası. Ee, yani Karadeniz'in e, çok güzel kentlerinden biri bence. O yüzden burada yerleşeyim artık. Yani belki Karadeniz'i Umay'dan da bilirsin. Yani Trabzon kısımlarını ve şey kısımlarını. O yüzden ona sorsam belki Trabzon çok güzeldi diyecek. Bana sorsam ben Samsun güzel diyeceğim. <gülüyor> Evet, çok teşekkürler. Şimdi biz meselelerimize geçelim. Son zamanlarda hep sağlık haberlerinde görüyoruz. Aslında hani ana akım basında da ana akım olmasa da alternatif basında görüyoruz. muayene hekimleri bir araya geliyorlar. Board dernekleri yani bizim ana bilim dalı derneğimiz dediğimiz hani çok çok üstteki dernekler bizim için danıştığımız e, bu ana bilim dalı dernekleri de bir araya geliyorlar ve belli e, basın açıklamaları gerçekleştiriyorlar. Bu da muayene ile ilgili, e, serbest tekimlikle ilgili ve mesleki bağımsızlıkla ilgili. E, biz biraz sani geçmişi hatırladığımızda benzer durum 2010 yılında diye hatırlıyorum. 2010 yılında olmuştu. E, şimdi bunları tek tek konuşacağız çünkü muayene hekimliği de çok önemli bir oluşum olduğunu düşünüyoruz. E, muayenehane hekimlerin biraz dertlerini dinlemek istedik bu programda doğrusu. E, o süslü muayenehanelerin ve tabelaların gerisinde ne sorunlar var? Onları biraz e, duymak istedik hekim arkadaşımızdan da. E, ya yani Çok hızlı bir soru sorarak başlamak istiyorum. E, Türkiye'de yaklaşık kaç tane e, muayenehane var? Şöyle Ayşe, bizim düşündüğümüz 7.000'di açıkçası bize söylenen şey oydu. Ama geçen Sağlık Bakanlığı, bir Sağlık Bakanı bizzat kendisi 9.500'den bahsetti. E, fakat e, yani bizim daha çok bildiğimiz ya da dillendirdiğimiz şey 7.000 civarında. 9.500 diye bir de rivayet var Sağlık Bakanı tarafından. Biliyorsunuz e, e, bu iktidarın rakamlarına pek güvenemiyoruz. O yüzden biz 7000 gibi kabul ettik. Yani en azından ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani Türk Tepetler bir rakamını kabul ettik etmek lazım. 7000 civarıdır. Ee, bir soru daha sormak hı. istiyorum. İstanbul Tapip Odası'nın e, serbest tekimlikle ilgili Aralık 2022'de bir çalışması hı hı. çıktı. E, web sitesinden de bulunabilir konunun meraklıları. İyi bir özet içeriyor orası. Alper de bana yollamıştı. E, ben orada okurken biraz da konunun dışında olduğum için bir iki yere nokta koydum. E, onlardan biri de e, bir hekim özel hastanede çalışmak istediğinde de e şirket mi açması gerekiyor? Böyle bir zorunluluk mu var Alper? Aslında zorunluluk değil ama sermayenin ya da özel hastanelerin böyle bir yaptırımı var. Şöyle ki, öyle bir çalışma sistemi var ki aslında epey bir bu yani kamuoyu da bundan uzak durdu. Şimdi istersen ilk önce mezunun başından başlayayım. Şimdi tamam. tıp diyeli mezun olduktan sonra önündeki seçenekler şunlar. Bir memur olabilir... Yani devlet de çalışabilir. İki, işçi olabilir. Özel hastanelerde yani özel sektörde çalışabilir. Üç, serbest meslek bab olarak muayenehanelerde çalışılabilir. Ancak son zamanlarda yani yaklaşık herhalde 2011'lerde ya da o civarlarında yanlış olabilir tarih. Bir çalışma sistemi daha oldu. O da aslında özel hastanelerde e, şirket kurarak yani işte orada özel hastaneler bir hekimlik hizmeti satın alıyorlar. Yani siz bir şirket kuruyorsunuz. Siz aslında o şirket olarak ev, evinizi bir muayenehane olarak gösteriyorsunuz bir ölçüde. Ve buna yasalarda izin verildi. Bu şunu sağlıyor. Hastanenin yani sermayenin bir hekim üzerinde hiçbir sorumluluğu olmuyor. Yani özü katları açısından. Ya bu tam bir taşeronlaşma. Taşeron e, hizmet almak zaten şu anki yüzyılda kölelikle eş değer. Yani sizden hizmet alıyor, faturalarınızı kesiyorsunuz ondan sonrasını hiç bakmıyor bile. Ne sosyal güvenlik hakkınız var. Yani sizi kapı dışarıya ettiğiniz zaman hiçbir şey alamazsınız. Artık kendi e, işte sosyal güvenlik masraflarınızı da kendiniz ödüyorsunuz. Ve orada sadece siz vergileriyle, şu ile bu da bir, bir çok acayip bir sistem. Yani sonuçta bunu bir teşeron sistem içerisinde alıyor. Ve hani çok zici hastanelerden bir tanesinin e, sahibi diyordu. Ben şu kadar hekim çalıştırıyorum diye. O kadar hekim çalıştırmıyor. Hepsi şirket. Yani o kadar hekimden hizmet alıyor. Yani onları işten çıkarttık o kadar kolay ki. Ben sizinden sözleşmemi muhsus ediyorum dediğiniz zaman işlem bitiyor. Yani tam bir sömürü düzeni bu açıkçası ee, ve çalışma sistemi açısından da belki hekimlerin içerisinde karşılaştığı en kötü şey. Şimdi tabii işte burada ne oluyor? Şimdi burada aslında bir kale vardı. Bu kalelerden bir tanesi şu en belki arkadaki kısım o da muayenehanelerdi. Muayenehaneler bir mesleki bağımsızlığı yani hekim bağımsızlığı bir güvencesi bir ölçüde. Çünkü devletteyi beğenmezsiniz çalışma koşullarınızı, ee, özel sektörü konuşma çalışma şeklinizi beğenmezseniz geçersiniz muayenehanemizi, kendi içerisinde bir serbest meslek elbabı olarak çalışır Zaten hipokrattan beri hekimlik bir serbest meslek elbabıdır. Yani bunun tabi kurallarını tekrar yeni baştan yazmak doğru mümkün ama sonuçta emeğe dayalı bir iştir ve bu emeğinizle serbest meslek elverişli olmak o demektir. Yani ortada bir sermaye yoktur. Siz emeğinizle bir e, bir kazanç elde edersiniz, bir artı değer elde edersiniz ve bunu e, bundan geçinirsiniz. Öyle diyeyim. Ama altyapımda şöyle bir şey oldu. Bizden bile apansızım. 6 Ekim'de bir yönetmelikte uyandı. Bu yönetmeliğe göre diyor ki e, özel hastalar yani şimdi teşhis ve tedavilerimizi nerede yapacağız? Mesela bir cerrah olarak bir hastane kullanmak durumundayız. Yasalar bunu zaten bize verdi. Diyor ki e, sosyal güvenlik kurumu kullanılmaksızın böyle bir durum içerisinde özel hastaneleri kullanabilirsiniz. Ama burada bir kısıtlama getiriyor. Bu kısıtlama da şu kotalar koyuyor. Diyor ki bir hastaneye sizin diyor eğer kavronuz varsa diyor siz bu, e, bunun ancak üçte birini kadar bir şeyle bir şeyle anlaşması yapabilirsiniz. Örneğin bir hastanede bir plastik cerrah varsa evet bir dışarıdan bir plastik cerrahla anlaşabilirsiniz. Ve o da orada ameliyatlarını yasal olarak yapabilir. Ama bir hastanede yani muayenehaneyi bir hastaneye bağlıyor. Sonuçta aslında hasta ve cezahın e, muayenehane seçimini de böylece engellemiş oluyor. Peki kadro yoksa ne oluyor? Özel hastanedeki e, kadro sayısının e, %15'i kadar bir kısımdan dış hekim olabilir diyor. Yani e, bunun trafik so sonucu da şu. 7000 hekim varsa, e, dışarıda muayenehane hekimi varsa ancak bunun 500'ü çalışabilir. 6.500'ü muayenehanesidir ama hiçbir iş yapamaz. Yani onları kapat demektir bu. Aslında şöyle demiyorsun çünkü diyemez bunu bu şartlar içerisinde. Sonuçta ne yaparsak yapalım rejim bir liberal bir, bir rejim. Burada bir arkadan dönerek bunu bu şeyi bir arkadan dönerek diyor ki 6.000 ben kapatmıyorum ama sizin çalışma şartlarınızı zorluyorum. Buna benzer bir şeyi 2010'da da yapmıştı yani bu zihniyet. O zaman da şöyle yapmıştı. Demişti ki ben maynanelerin işte fizik yapılarını düzenliyorum demişti Abartısız söylüyorum yok biraz abartıyorum benim maynaneler biraz bir helikopter pisti istemediği kalıyordu o zaman yani ağır <gülüyor> bir şartları vardı tamam abarttım da yani kan hani kapılar bilmem neler işte benim bizimden hiç ilgisi olmayan şeyler o o dönemde de davalar çıktı ve döndü. Şimdi burası bugün 6 Ocak ve 6 Ocak çok kritik bir gün bizim için. Çünkü bundan sonra çok tepkiler oldu ve belki burada önemli bir aşama da sağladık. Muayenehane hekimleri böyle yalnız kurt gibidir. Yani sürüden ayrı çalışırlar. Yani çok bireyseldir Ve bunlar ilk kez belki bu sayede yan yana geldi ve bütün hekimlerin aynı gemide olduğunu fark etti. Bu çok önemli bir şey. Yani o yüzden belki bakanlar teşekkür etmek lazım bu yönetmelik için bilemiyorum. Ama yani tabii bunun bize getirdiği bir yan yana gelmek. Ya biz aslında hepimiz aynı gemideyiz ve bu parçalanmışlık içerisinde, yani hekimlerin parçalanmışlığı içerisinde açıkçası birbirimizi çok fazla e, kucaklamamışız hissi uyanılırdı ve bu çok önemli bir şey. Yani bu en arkadaki, en rahat olarak düşünülen kesim içinde böyle bir, ee, bir uyanış olması e, gelecek için hekim örgütlenmesi açısından önemli bir şey. Ama 6 Hocam şöyle bir önemi var. Bugün son gün Yani uygulamanın ya da sözleşmelerinin verilmesi açısından. Şimdi e, büyük büyük olasılıkla bu teklilerde bir şeyler olacak. Çünkü bakan 7 Ocak'ta bir şey açıklayacağını diyecekti diyordu. E, muhakkak burada bir şey var. Ama ne olursa olsun ne olursa olsun Bugün bizi rahatlatacak şey, mevcut muayenehaneye rahatlatacak şeyi biz kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir hekim bağımsızlığıyla ilgili bir şey ve bizim bizden sonraki gelecek genç meslektaşlarımıza da bu kapıyı açık tutmamız gerekir. O nedenle biz buradaki kararlılığımız şu, bu yönetmelik yasalara aykırıdır ve bu yönetmelik kesinlikle geriye çekilmelidir. Hiç hakifletilmesi değil, tamamen geriye çekilmelidir ve hekim bağımsızlığı, bu boyunluktan kurtulmalıdır e, diye düşünmekteyiz. E, Alper şimdi biraz da örnekle açıklayalım istersen bu yönetmeliği. Ben hı. hastane sahibiyim. Hı hı, evet. Sen serbest tekimsin. Ben hastane sahibiyim. E, diyelim ki e, ben e, plastik cerrah çalıştırmıyorum. Hı hı. E, o zaman ee, senin benim hastaneme gelip ameliyat yapma şansın var mı? O zaman e, benim kadromun kümülü üzerinden mi %15 hesaplanıyor? Yoksa sen evet. benim hastaneme gelip hiç mi yapamıyorsun? Ee, şöyle e, şöyle düşünelim onu. E, bir kere plastik cerrahi kadrosu olması lazım. Bir koşul o. Yani, yani ben sizin, e, bir de, şey yapmadım, tarzını, e, istihdam hı. etmedim plastik cerrah, dışarıdan gelen yapar dedim. Ama evet. benim işte dahiliye uzmanım var, genel cerrahi uzmanım var, bu türlü kadrolarım var. Benim. Şimdi burada başka bir şey değiştiriyor her şey. E, kadro kiralamalar. Eğer hı. siz bir cerrah yapacaksınız, bir kadro kiralıyor bir yerlerden, bir kadro şey yapıyor, çalışmasına gerek kalmıyor. Ama orada bize, ama te, temel koşul şu, e, bir Hastanın özel hastanenin ilgili branşta bir şey olması gerekir. Çünkü kadrosu olması gerekir. Yani genel cerrahi olması yetmiyor. Yani bir illa da bir plastik cezai kadrosu olması hı hı. ha Başka bir şey, bir zorlama da bu kadroları da açmıyor. Yani her hastaneye de vermiyor. Ya ben evet ben evet de, yani isteyip de olmuyor nered, değil mi? Neredeyse bunun bir rantiyesi bile var. Yani. Yani bunun bir alıp satımı var. Yani düşünebiliyor musunuz geldiğiniz noktayı? Yani bunların alıp bir satımı var. Ee, eğer bu şey içerisinde olmazsa, %15'i de geçemiyorsun. Yani bütün kar şeyin içerisinde mesela sizin e, diyelim 100 tane kadronuz var. E, ne olursa olsun, hangi branştan olursa olsun 16.sını çalışamazsınız dışarıda 15'te bırakacak, kalacaksınız. Yani isterseniz 10 tane ortopedistiniz olsun dördüncüyü alamazsın. Yani şey olarak 15'te bitmiş olacak. Yani bu şekilde bitmiş olacak. Peki belki burada sonuç olabilir. Nereden çıktı şimdi bu? Burada aslında çok büyük bir pazar da var. Şöyle, sağlık turizmi dedikleri bir şey var. Yani, yani bunun üstünde çok konuşuluyor. Hatta bu sağlık turizmi şehir hastanelerinin her açılışında şehir hastaneleri var ya onların o <gülüyor> Büyük büyük şey yapmak. Her açılış nutuplarında bu da geçiyor. Ee, şimdi bir e, e, Sağlık Bakanlığı yani e, bir özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanı ile bir turizm şirketi sahibi olan e, Turizm Bakanı yan yana bir şirket kuruyorlar. Yani bir devlet şirketi adı Uluslararası. Usta, e, Usta, e, yani düşüner Biz bir şey yapıyoruz. Sağlık turizminin koordine etmek için kur, e, kuruluyor. Tamam, doğru. Yani sonuçta devlet şirketler kurabilir. Yani bu şey içerisinde bunu, bunu kurabilir. Ustaçladı, doğru. Ustaç. Ben yanlış söylerim. Sonra Hı -hı. E, bunu bir faaliyete, işte koordinasyonu sağlamak gibi çok masum bir i̇şte, Bu doğru. Ama 18 sonra faaliyet kolları değişiyor. Bak neler olmuş. Belki ülkelerde sağlık turizmi koordinasyon ofisleri, ileri tanım merkezleri ve hastaneler açılması. Yani artık direkt sermaye ilgili Yani şirket duruyor bu Yabancı devlet kurma ve sivil orta şirketleriyle anlaşma yapılması, şehir hastaneleri başta olmak üzere kamu hastaneleri için tanıtım ve arazorik oluşturulması ve uygulanması. Yani bir rivayet var ki, deniliyor ki, sağlık turizmindeki, Türkiye'deki ee, rakam 10 milyar dolar. Bu, bu anlaşılıyor. Benim için de benim çok parayla adam bu konuda. Hı. Şöyle diyelim bunu. Ee, bana öyle anlattılar çünkü 300 tane büyük hastane düşün. 300 tane büyük hastanenin cirosı bu. Hı. Çok ya, çok, büyük bir, çok şey. büyük bir para bu. Yani Hı -hı. çok çok büyük bir rakam. Şimdi burada e, burada daha çok bunu ank yani bu kısıtlamaları bu sağlık turizmi kısmı içerisinde bu kısımlara yapmaya çalışıyor ama bunlar deri şehir hastaneye gidiyor. Peki şehir hastaneleri kamunun mu değil, kamu sanal Yani Hı -hı. açıkçası bir yerlere gidiyor mu acaba diye insan şüphe ediyor. Yani aslında Burada bir, e, bir gelir var ve bu geliri daha dar bir alana sıkıştırmaya çalışıyorsun. Halbuki sosyal devlet ne yapar? Gelirini yani bir şeyi paylaşır ve daha geniş bir tabanda paylaşır ki bir ferahlık, e, bir refah olsun. Yani şey olsun ama burada bir farklı bir zihniyetle karşı karşıyayız ki aslında buradaki mücadele de buna göre olması lazım herhalde. Çok gerekli bir mağaz. Allah devleti müdete zarar <gülüyor> Şimdi diyorsun tehlikeli zamanlar. <gülüyor> ee, Alper e, bir şey daha soracağım. Hani e, beyin fırtınası yapıyorum sadece. Şimdi Hı -hı. E, şehir hastanesinde bir kamu e, özel ortaklığı. E, Hı -hı. Çok da okuyoruz şu anda şehir hastanesine. Belki belli süre sonra Serbest hekimler e, özel hastalarını şehir hastanelerinde bile ameliyat edebilir duruma gelebilir diye düşünüyorum. Açıkça, hani sadece beyin fırtınası yaptım şu an. Ayşegül, açıkçası sana bir şey söyleyeyim <gülüyor> Bunu talep ediyor eden arkadaşlarımız var. Ben de bunlardan Neden? Çünkü biz iki buçuk yıl önce yaşadık bunu. Şimdi Türkiye'de zincir hastaneliği bir tanımı var. Şimdi zincir hastaneliği hmm. tanımı şuna gidiyor tekelleşmeye gitmek demek. Yani bu dünyanın ne yüzünde var? Hastanenin zinciri olur mu? Yani sağlığın metalaştırmasındaki geldiğimiz son nokta bu. Ve hmm. öyle olunca sizi, e, e, sizin, size karşı bir türüst hareketi de gelişebiliyor. Biz şu an için hmm. burada iki 3 yıl kadar önce böyle bir hareketle Samsung yerine karşı karşıya kalmıştık. Rekabek kuruluna müracaat etmiştik ve rekabek kurulunda bu hastanelerle ilgili cezalar oldu. Yani, hmm. Ben onları hatırlıyorum. Yani cezalar aldılar ve hani bu kısım içerisinde bir süreç hareketi, bir tekerleşme hareketi. Ama bunun tabii tüm Türkiye genelinde bu zincir hastane kavramı ya da sağlığın metalaştırılması ve ticari bir hale getirilmesini de ayrı bir şekilde tabii biz kendi aramızda ve belki bundan sonraki bu ülkeyi yönetecek kişilerin de düşünmesi lazım herhalde. Evet, çok kısa bir şarkı arası vereceğiz. Bugün biraz istek şarkı yapıyoruz. Denizli Tabip Odası'ndan arkadaşımız seçti bu şarkıyı. Biraz da Hava Puslu, Alper'in Değişi'yle Kurşuni, Hüsnü Arkan ve Deniz Karahali'den geliyor şarkımız. Gel Bulut'a bakalım. Sağlık devam ediyor. Konuğumuz Alper Aktaş. Küçük bir e, sürpriz yapacağız da hatamız oldu ama artık e, bizi dinleyenler zaten e, yıllardır dinledikleri için e, arkadaşlarımız gibi hoş görürler. Hüsnü Arkan ve Sevda Deniz Karal'den gel buluta bakalım mı dinledik ve e, 20 yaşımız herhalde bir şeyler söyledik diye düşünüyorum. E, serbest ekimliyi e, konuşmayı e, sürdürüyoruz. E, de, Son söyleyeceklerin nedir bu konuyla ilgili Alper? Ee, 2010-2022 e, yönetmeliklerinden bahsettik. Ee, burada tros hareketler olabildiğinden bahsettik. Yani serbest tekimlerin birçok zorluğu var anladığım kadarıyla. bir serbest tekimlerin bir başka zorluğu da daha e, önce de ee, bunu Samsun'da da deneyimledik diye hatırlıyorum ee, Sağlıkta şiddet vakalarına karşı da biraz savunmasız değil mi ee, muayenehane hekimleri ee, Burada nasıl önlemler alınabilir? Hani yönetmelikle hakları geriye götürmeyi söylemiyorum ee, Muayenehane hekimleri için kamu daha neler yapabilir sence? Özellikle bu e, şiddet konusunda, şiddetin önlenmesi konusunda e, açıkçası tabii doğru. Samsun maalesef şiddet konusunda e, hecme yönelik sağlıkçıya yönelik şiddet konusunda e, e, maalesef e, milli bir şey. E, kamil abiyi kaybettik. E, kamil abi benim nöbet Yani mesai arkaları. Onunla beraber de çalışmıştım. Kamil, doktor Kamil Kortunlar. Eşi ile beraber e, Samsun da biz beraber çalıştık geçen dönem. Yani e, Elbette biz burada bu konuda da çok hassas. Acaba neler yapılabilmeli? E, muhakkak polisiye tedbirler ya da şuraya git böyle. Bunlar, bunlar çok da bu işi çözmüyor herhalde. Bizim buradaki e, cezalandırma yani bunun e, hukuki açıdan gerçek bir şiddet e, yasasının geçmesi gerek. Sadece bu sağlıkçıya şiddet açısından değil kadına şiddet ve toplumda bu şiddeti artık bir sürümlendirmemiz gerek. E, ancak bu da yetmiyor. Bunun bir de yönetimsel belki bir boyutu var. Kendi dilimizi ve ötekileştirme ve kutuplaştırmadan çabucak bu ülkede çıkmamız gerek. Yani bu ülkede birbirimizi sevmenin yolu belki e, şu aşamada bu siyasetçilerin tavırları da bulunur. Çok fazlası, fazlasıyla etkiliyor. E, biraz daha birbirimize tahammül etmeyi ve hoşgörüyü kazanmamız gerek. E, bu noktada... E, Hani her şeyin başı eğitim diyorlar ya, herhalde burada böyle bir şey. Yani burada bu, bu yapılarımızı, aile yapımızı ve bu ahlaki erozyondan çabucak kurtulmamız gerek. Ne komik ki yani 20 yıldır e, ahlaki erozyona karşı çıkmayı düşünen e, arkadaşlar tarafından yönetilmemize rağmen e, böyle bir ahlaki erozyon en çok burada yani yaşadık. E, burada birçok şeyi yaşadık. Demek ki böyle olmuyormuş. Demek ki bizim eğitimimizi ya da eğitimi ticarileştirmekten öte bunu bir kamu hizmeti olarak vermeyi çok çok daha öncelememiz ve bunu düşünmemiz gerekir herhalde. Muhakkak polisiye tedbirler alınabilir şimdi te karşı. Evet sadece muayenane hekimlerine hayır acildeki durumlar ve kamudaki şeyler aile sağlığı merkezindeki şeyler değil. ama... Birazcık da doktorların saygınlığıyla ilgili siyasal iktidarın bir oy devşirme çalışması ya da popülist yaklaşımları da oldu. E bunlar da tabii çok etkiledi biz açıkçası. Herhalde bu kadar çok hekimin yurt dışına gitmesi, hekimlik zor bir iş. Yani eğitimi de zor bir iş. Siz bunu sadece para kazanmak için yapmıyorsunuz ki. Aynı zamanda bu hekim olmanın değeri bir saygınlık kazanmaktır toplumsal bir saygınlık için. Eğer bu saygınlığı yitirirsek burada bize bir saygınlık olmayacaksa o zaman burada kalmanın ya da yurt ülkeyi terk etmenin yolunu açmış oluyoruz. E, İHAL belgesi denilen, Türkler denilen alınan belgelerin bu kadar yüksek olması e, ve genç meslektaşlarımızın neredeyse artık tut bir yerine yabancı dil çalışıyor olması e, bizim için tabii ki çok üzücü. Bir gün e, belki biz bu beyin göçünü beyin göçünü vermeye başladığımızda bir, bir gün belki bizler dahi kendimize e, bakabilecek e, iyi hekimler bulamayabiliriz bu Maalesef bu konu e, sürüyor. E, dünyada bir akım var, e, duymuşsunuzdur. Sessiz istifa deniyor. Hmm. E, Amerika'da ilk başladı ama hekimlerin de bir sessiz istifa hareketi olarak düşünüyorum ben bunu. E, bazı hekimler hekimliği bırakıp farklı e, alanlarda çalışıyorlar. E, emekliliklerini erkene çekiyorlar veya yurt dışına gidiyorlar. E, bence bu sessiz istifa dalgasına da e, dalgasını da önleyebilmek için e, farklı farklı yaklaşımların e, olması gerekiyor. E, öncelikle hikimleri bir alıp dinlemek gerekiyor bence. Her sorunun olduğu yer gibi. Şimdi evet. Ayfer e, dinleyicilerimizden de geliyor. E, bunu sorayım bir beş dakikamız bu olsun. E, yeni. E, bu estetik konusu e, artık e, 40 yaşın üzerinde e, bayağı majör bir konu olmaya başladı. Yani sanki e, güzellik artık e, böyle verili bir şey e, olmaktan çok e, sınıfsal bir şeye dönüşüyor. E, çünkü e, bir şekilde hani ekonomik düzeyin biraz yüksekse e, estetik... E, Yönelimin oluyorsa güzelsin yani bir şekilde güzel oluyorsun, güzel kalıyorsun. Bunun hakkında ya yani bir estetik çevre olarak senin bakışın nedir? Bir ekonomik durumuna bakmıyor. Yani mutfak parasından bile biriktirenler var. Biliyor musun? Şekil o kadar önemli <gülüyor> oldu. Yani bu iş. Şimdi tabii aslında e, şu aşamada yani yaşadığımız çağda iletişim o kadar büyük boyutlara geldi ki ve burada görsel komponantlar çok daha fazla hakim. Tabii böyle olunca da e, ister istemez e, kişilerin fiziki görünüşleri, fiziki algıları çok daha ön plana çıkıyor. E, Bir da sanki... Burada bir pazar da oluşturuluyor. Yani belki de bizim elimizde de yani maalesef böyle bir şey de oluşturuluyor. E, tabii iletişimin bu kadar küresel olması, herkesin aynı anda birçok şeyi sahip olması e, ve, ve bir yaşanan, sanki bir yaşanmaşlığın daha çok sanal ortamda görünen kısmı gibi ve bunu gerçeği buna aktarma çabası içerisinde Böyle bir talep var yani e, güzellikten ilgili böyle bir talep var ama güzellik zaten çok eskiden beri istenilen bir şey ama şimdi böyle sanki ulaşılması e, ulaşılması çok daha kolay çünkü güzellik ya da fiziki özelliklerden ilgili yapabileceğiniz şeylerin spektrumu çok genişledi yani sadece cezai yok ki yani cezai evet, olmayan yöntemler var belki de hmm. işte trend de belki bu. Ameliyatsız estetik değil mi diye geçen e, trend. Tabi tabi yani şöyle çünkü şimdi cildin ne olursa olsun şimdi her şeyin aslında bir avantajı var. Şimdi cildinin e, sağladığı size sonuçlar tabi daha radikal ve daha e, daha fazla daha kalıcıdır diyelim. Yani saati gel <gülüyor> almak gibi kalıcıdan ismi kastım bu. E, ama ne dönemi var? Yani sonuçta sizi iş ve güçten alıp koya, koyacağınız bir bir zamana ihtiyacınız var. Ama e, cezai olmayan estetiklerin avantajı da şu, e, evet bir öyle arası yaptırabileceğim, en fazla bir yarım güne ihtiyaçınız olacak, çok daha e, sizi iş ve alık koymayan şeyler. Ama e, dezavantajı da daha geçici ve daha kısa süreli olması e, böyle bir şey. Ama burada tercih ne yönde oluyor? Şimdi e, özellikle pandemiden sonra ekonomik şartların böyle durumunda bile böyle durum olmasında. İnsanlar tabii ki iş ve güçten geri kalmak istemiyorlar. Çok haklı olarak. Çünkü sonuçta üretim yapmak durumundalar, para kazanmak durumundalar. O nedenle burada tren daha çok işte bu cezahi olmayan kısımlara doğru kaymakta ya da bu kısımlarda önemli bir pay almakta. Tabii ama e, bıçan yemi hiçbir şey alamıyor, bıçan yemi hiçbir şey alamıyor. Ve e, e, bunun için kesinlikle ben elbette cerrah bu ama <gülüyor> biz e, muhakkak kanatmadan güzellik yok diyoruz. Aynen şey <gülüyor> <gülüyor> Yani. Bu, halledemiyor muyuz, botox, e, botox da muyuz? Alper. bir iki dolguyla asla, halledemiyor muyuz? Tabii aslında toksinle bir takım bu dolgularla birçok şey var ama bunu şöyle düşün istersen. Şimdi bu tür şeyler de. Halının üstündekini, yani ameliyatsız etiklerle diyorum, halının üstündekini halının altını atmaya benzer. Yani e, aslında e, palyatif çözümlerdir. Yani kısmi çözümlerdir. Evet, geçici bir süresi iyi sağlar ama işme güçlensiz aldık koymaz. Bu da iyi bir şey tabii sonuçta. Ve tamamen bir tercih metredi. Ama cezai bir şey, böyle çok derinlemesine bir şeydir. Ortalığı ayağa kaldırıp sonra tekrar yerleştirmek gibi bir şey. Elbette bu daha... Bir yolcu ve bunun bedelleri olan bir şey hem sosyal açıdan hem bedenen bedelleri olan bir nekat döneminin olduğu bir dönem tabii. Yoksa aslında estetik cerrahi herkese bir çözüm üretiyoruz. Yani ilk 15 saniyenin insanlarıyız biz. Yani bu meslek grubu olarak. Yani kişilik yapınıza bir değişiklik yapmıyoruz ama yoruluşunuzda ilk 15 saniyede siz daha merhaba demeden elinizi uzatıp ben... Karaktaş demeden sizi daha hoş göstermeye çalıştık. Yoksa kişisel özelliklerimiz sizin özelliklerinizdir. Ama biz ilk 15 saniyedeki o, hani ne dersek adına, hani ön yardı oluşturan o ilk 15 saniyeyi, 15 saniye ince Yani bu kadar değerli bir 15 saniye o ve burada çok para dönüyor o Alper şu anda e, şey e, bilet şirketinden uçak bileti bakıyoruz. Biz <gülüyor> Samsun'a geliyoruz. <gülüyor> <ha>, <gülüyor> Samsun'a geliyoruz. <gülüyor> Her zaman zaten biliyorsun Samsun'da beraber olacağız. Yani, evet, evet, de, evet evet Mayıs ayında birlikteyiz. Evet evet. Mayıs ayında birlikteyiz. Bir de e, Türk Devletleri Birliği e, Doktor Ali Özyurt e, Kültür Sanat ve Edebiyat kolundan Yazanlar var hemen bir e, sorar mısın dedikleri soruları sorayım. Tamam. E, Alper arkadaş nasıl bu kadar düzgün konuşabiliyor? Kamil'e Kurt sormuş. Nilüfer ben de merak ediyorum demiş. E, İzmir'den Cihan da e, galiba bu bir yetenek demiş. Ay çok teşekkürler. Ben bu kadar düzgün konuştum. Hatta ya bunu eşimin duyması lazım. Bana konuşamıyorsun <gülüyor> falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu, bunu eşime söyleyeyim ben, Gürsu da bunu söyleyeyim aslında. E, ben iyi konuştuğunu düşünmüyorum ya da yani ama olsun tamam, bu da çok güzel bir şeydi. Çok Yine de sen yani. Evet evet. Yani çok teşekkür ederim ya. Yani ben iyi konuştuğumu iyi mi konuşuyorum? Açıkçası şu, e, belki bu icalem konuşma şeklinde yapınca insan çok daha rahat oluyor. E, ben yazmayı da severim ama bir e, yazmak bir bağımlılık gerektiriyor. Yani bir şey onu okuman gerekiyor artık. Ve o zaman e, çok samimi bulmuyorum o yazmakla konuşmak benim için farklı şeyler açıkçası. E, burada çok rahatlıkla yani ne konuşacağım, ne şey yapacağım ya da nereye gidecek diye lafı artık insan herhalde 55 yaşından sonra pek göz da. O yüzden, e, yani o yüzden çok da potkırmalarım çok meşhurdu benim. Yani pata müziklerim bazen hiç olmadı bir yerde bir şey söylemeliyim. O yüzden çok da korkuyorum böyle canlı yayınlarda. Ama şu ana kadar bir potkırmadım herhalde değil mi? Yok yok kesinlikle. Hmm. Kesinlikle ee, öyle bir şey olmadı. Ve ee, Şimdi bir de e, köpüşleri mi konuşsak Aa, acaba? Patilileri evet. mi konuşsa hmm, hmm. Tabii, çok, çok mutlu olurum. Benim şimdi, e, ben 6 yıl öncesine kadar, belki e, oğlum, ilk oğlum Oscar e, e, 5 yıl önce geldi. E, e, 6 yıl öncesine kadar ben tüylü şeylerden ve de köpeklerden falan korkardım. Yani korkan biriydim. Şimdi ee, bir gün e, marketin önünde, alış marketin önünde işte orada sebzeler falan var. Orada da mey meyveler var. Orada alışveriş yapıyorum. Bir kız çocuğu geldi. Kucağında küçücük bir yavru köpek vardı. Amca dedi bunu bir tutar mısın dedi. Bu lat diye kucağımda koydu. Benim korkum var abi Tamam mı? Yani kucağımda bir köpekle ben çocuğu bekledim. <gülüyor> ama şöyle duruyorum yani uzak tutuyorum kendimden ama sonra... Ya bu beni yalamaya başladı. Bu şey yaptı ah yumuşacık bir şey bu. Aynı kadar güzel bir şeymiş bu falan diye. Ben orada ondan bir 5-10 dakika geçirdim. Belki korkum herhalde orada yani. Sonra e, e, ilk oğlum Oscar oldu. E, Oscar böyle kimcas orta şeydi böyle bir şey. Yavruyken e, onu sahiplenmiş oldum. E, onundan tabi bir e, köpüşle yaşamak. Ee, bir e, böyle bir canlı yaşamak size bazı şeyler kazandırırmış. Bunu o zaman fark ettim. Şimdi iki köpeğim var benim, iki köpeğim var. Bir, büyük oğlum e, Oscar, küçük küçükü küçü mücio. Küçüğüm buldum çünkü. Hmm. Yani küçük. Evet, ben bunları e, şey dişi olarak düşünmüştüm. Hep bunlar oluşmuş. Aa, hepsi benim iki tane de oğlum var, bir de iki yani e, insan olum var. Bunlar da dörtte <gülüyor> iki tane oluyor. Bizim evde hep öyle bir erkek hakimiyeti var. Karıma çok yazık oluyor tabii yani. Sonuçta bir, bir şey olan ama şimdi de gelinim oluyor şimdi O, o, o da ayrı bir şey. Şimdi bunlarla, so bunlarla gezmeye başladık. Ve şunu fark ettim Ayşe'cim. Ben Oscar Bey'in birçok gelmeden önce empati diye hissettiğim şey acımaymış. Hı. Yani aslında empati acımak değildir. Yani acımak olmamalı. Ben acımakla Hı. empatiyi karıştırmışım. Şimdi bunlarla beraber yaşadığım zaman, şimdi bunlar konuşamıyorlar sende. Ee, sana bakıyorlar ve, e, ve bir kere acayip bir sevgileri var. Düşünsene, ben her gün eve gittiğimde kuyruk sallayıp daha doğru koşan ve sanki beni ilk kez görüyormuş gibi e, iki tane can var yani. Benim çocuklarım bana öyle koşmuyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> kuyruklarını sallayarak böyle seninle bir heyecanlı. Bir kere, e, bir stres yönetimi açısından da Böyle bir sevgiyi hiç çok samimi bir şekilde gösteren bir varlığın olması hakikaten e, çok muazzam bir şey e, ve onların gözünden onların gözünden ben böyle dence kız bağlıyorum ama onların gözünden acaba ben nasıl görünüyorum büyük bir köpek gibi herhalde ve bundan rahatsızlık duymuyorum yani sonuçta burada onlarla beraber şey yapmak onlarla beraber yaşamak e, benim için çok keyifli bir şey. Ha bir tane de kedi var, kedimiz var. Kedimizle et evet onu da sokakta bulduk. Artık biz yakında şey, sokakta yılan falan bulsa eve götüreceğiz cinsinden olduk. Evet, evet. Karım da ben de biz aslında bu tür şeyleri sevmezken şimdi onlarla yani e, e, hatta aynı yatakta yatıyoruz onu. Bunlar da iki köpek, bir kedi. Bir deden... <gülüyor> yani Yatağımız çok kalabalık. <gülüyor> evet evet. Artık bir iki tane daha olursa ne, ne olacak bilmiyorum. <gülüyor> evet. ee, şimdi biz yavaş yavaş edebiyata da geçeceğiz ama. Buradan bir şey dışarı... söyleyeyim mi? Evet, ha, şarkıdan sonra belki Nazım olur. Hümetin, Nazım Hikmet'in köpeğini konuşalım. Evet oraya ha? geçmek ha? istiyorum ha, evet. zaten. Nazım'ı incelediğini de biliyorum. Ondan dolayı e, oraya geçeceğiz ve belki o şiiri de okuruz. Evet, tabii e, Bu e, şarkı ise İstanbul'dan e, şöyle bir Bahçe Devlet Hastanesi'ne de selam yollayalım. E, oradan onkolog arkadaşımız Abdüllama'nın seçimi. Senin için Ella Filstierl seçti. Önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz Doktor Alper Aktaş. Abdüllama'ya da e, seçtiği şarkı için çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve e, patili dostlarımızı konuşuyoruz ee, konuyu da yavaş yavaş edebiyat ve şiire getireceğiz çünkü e, Alper Türk Tabipleri Birliği e, Doktor Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat konuğunda genel sekreteri e, bir de tabi şairlerin ve edebiyatçıların da e, hayvanlarla ilişkisi e, çok sıkıdır değil mi Alper? Evet kesinlikle öyle. Şimdi Ahmet zaten... Hamdi Tanpınar'ın kedisi mesela yani. Aa, evet tabii, Ahmet bu... Hamdi Tanpınar hatta... kadar ünlü bence. <gülüyor> Tabi aynen öyle. Do şey vardı bir de bir şey vardı öyle bir flash flash da onun öyle bir şey var. Flash da bir köpektir. Sonra şey var Bulgakov'un köpek kaldı. Aa aslında öyle düşünce bir çok şey var. Ha, Nazım Hikmet'in de var ve Nazım Hikmet'in ona bir ners. E, ölüyor köpeği, şeytan, böyle tatlı tarzı, uzun bacaklı güzel bir köpek. 1956 yılında e, e, köpeği, köpeğini kaybettiğinde onun için bir mersiye yazıyor. Bu mersiye'yi okumak istiyor Marşe'nin izin verir misiniz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. E, Köpeğin adı şeytan. E, yani e, Nazım Hümet öyle bir isim koymuş. E, böyle uzun bacaklı, güzel bir şey. Şeytana mersiye. Köpeğimin adı şeytandı. Dılık adıyla ilgili değil. Adına bir şey olmadı. Adına benzemezdi de şeytanlar zalim olur. Zalimler yalancı, kurnaz ama zalimler akıllı olmaz. Köpeğin akıllıydı. Biraz da ben ölçedim köpeğimi Bakmasını bilemedim. Bakmasını bilemezsen ağaç bile dikme. Elinde kuruyan ağaç dert olur adama. Yüzmek suda öğrenilir diyeceksin. Doğru. Boğulursam, bir sen boğulursun. Kaç sabahtır uyanıyorum, dinliyorum ortalığı. Kafımı tırmalayan yok. Ağlamak geliyor içimden. Ağlayamadığım için utanıyorum. İnsan gibiydi. Hayvanların çoğu insan gibidir. Hem de iyi insan gibi. Bak güzel yazmış. Yani bak insan gibiydi. Hayvanların çoğu insan gibidir. Ben de öyle düşünüyorum çünkü. Yani aslında diyorlar ki derlerse işte hayvanlar gülmez ama ben benim çocuklarım bakınca onlar gülüyorlar. Yani şöyle denir eski anlamda nasip değildir köpekler diye yani gülmez. Ya yani insanla hayvan arasındaki ayrımlardan hayvunlar, bir tanesini öyle yapar ama bence gülüyorlar vallahi. İnsan gibiydi. Hayvanların çoğu insan gibidir. Hem de insan gibi kalın boynu kıldan inceydi dostluğun boynunda Çok çok teşekkürler. Evet, yarısını okudum ama yeter çünkü uzun bir şey ve bence Nazım'ın başka şeylerinden de söz etmek gerek ve başka özelliklerinden. Ha, Nazım Hikmet, Nazım Hikmeti anlayabildiğimiz için aslında çok şanslıyız. Çünkü Nazım Hikmet Türkçe şiir yazmış ve bu bizim için çok büyük bir çok büyük bir e, şans. Yani bu kadar e, iyi bir şahidim, havari bir şahidim ve aynı dili konuşmak, yani hakikaten kendimi çok şanslı arttırıyorum. Çünkü hani bazen çevirisi zor oluyor. Çünkü hani bir, birbirisi demiş, e, e, çeviri, esedemiz aynı zamanda ka, e, katlidir de diye. E, ve biz her halde karda ama bu çevirisiz okuyabildiğiniz bu güzel şiirler için Nazlı Kesinlikle çok millet etmemiz lazım. Onu, ona yaptığımız, yani ülkemiz açısından yaptıklarımızı bir tarafa bırakarak. Evet. Çok çok doğru. Bu arada Hı. çok da mesaj geliyor bize. Onları biraz okumak istiyorum. Tabii ki. Dinleyicilerimizden avukatlar var. Avukatlar, son üç dakikamız aslında son konuşmalarımız olacak. Avukatlar diyorlar ki serbest hekimler ne yaşıyorsa benzerini de biz yaşıyoruz. Ara buluculukla birlikte bizim de sorunlarımız arttı diyorlar. Aa, Değerli evet. avukatlara da bir selam yollayalım. Avukatlarımıza ee, çok değerliler. Ee, Süha Oğuz Ertem, e, bir selamı var. Diyor ki Said Fai'nin e, en ünlü foto fotoğrafı köpeğiyledir. malum diyor. Evet çok doğru. doğru. <gülüyor> çok doğru. Onu <gülüyor> da <gülüyor> öyle hatırlatayım. <değil> Ahmet <gülüyor> evet. Antanpınar'ı kedisi kucağında yanında köpeği Said Fai'ydi. E, Buket Uzuner'in e, notu var. Buket notu var. Bu ketuzu nerede? Diyor ki sempati empati değildir. Çok doğru bir teşhis Doktor Alper Aktaş diyor. <gülüyor> hmm. e, Alper çok teşekkür ederiz e, katıldığın için e, programımıza. Çok şey öğrendik. Muayenehane hekimleriyle ilgili çok şey öğrendik. E, çok da zengin konuları e, konuştuk. Çok çok teşekkür etmek istiyorum Alper. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül. Tüm dinleyenlere de e, vakit ayırdıkları için de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli sohbeti. Çok sağ Evet, e, bugün biraz istek şarkı çalıyoruz gibi ama e, zaten e, bizim dinleyicilerimiz aile gibi. Yine İstanbul'dan bir istek var. E, bu sefer de e, benim fakültemden, İstanbul Tıp Fakültesi'nden Nihan Hocam bana bir not yolladı. Ayşegül dedi, Jack Briel'den Amsterdam'ın Şevnem Hocam için çalar mısın? Tamam hocam çalıyorum. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları.